şeytan er-recim bismillahirrahmanirrahim elhamdülillahi rabbil âlemin ve ssalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn ve men ittabe'hum bi ihsân ilâ yevmid dîn razîtu billâhi robben ve bilislâm dînen ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem rasûlen ve nebiyyen çok değerli kardeşlerim kıymetli misafirler ve bizleri internet üzerinden seyreden kardeşlerimiz Allah Subhanahu wa Taala'nın rahmeti, bereketi mağfireti ve selamı sizlerin üzerine olsun ve selamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu kıymetli dostlar bildiğiniz üzere Bakara suresinin 216. ayet-i kerimesinde kaldık yalnız geçtiğimiz hafta 215'i de Konuşmayı arzulamıştık ama yetişmedi. Bugün inşallah onun mealini vereceğiz. Üzerinde çok da durmaya gerek yok. Ondan sonra 216'dan inşallah bugün devam edeceğiz dersimize. Yalnız 214. ayeti kerimede aslında çok önemli hususların üzerinde durmuştuk geçtiğimiz hafta. Hatırlayın lütfen. Birçoğumuzun küçüklükten beri bildiği bir ayeti konuşmuştuk geçtiğimiz hafta. Hani bu Hepimiz biliriz ya sizden öncekilerin çektiklerini çekmeden cennete gireceğinizi mi zannediyorsunuz? Ayet-i Kerimesi var ya geçtiğimiz hafta onun üzerinde durmuştuk. Bunu nasıl anlamak gerektiğinin üzerinde durmuştuk. Ve hakikaten Allah Azza ve Celle aslında o ayet-i kerimenin içerisinde e, şunlardan bahsetmişti. Cennet ve zafer isteyenlere aslında Allah reçete vermişti. Ve biz bunu geçtiğimiz hafta konuşmuştuk. Zafer mi istiyorsun Müslüman? Cennete mi nail olmak istiyorsun ey Müslüman? Öyleyse bu yatarak olmaz dedik geçtiğimiz hafta. Ne yapacağız? Bedel ödemeye hazır bir Müslüman olacağız. Kıyam edeceğiz. Bedel ödemek eşittir cennet manasında konuşmadık. Ama şunun altını ısrarla çizdik. Dedik ki cenneti mi istiyorsun kardeşim? Allah Azza ve Celle'nin nusretiyle zafer mi istiyorsun? Yapacağın şey şu. Kalkacaksın. Kıyam edeceksin. Bu iş yatarak olmaz dedik geçtiğimiz hafta. Uzun uzun üzerinde durduk kardeşlerim. 215'in mealini vereceğim inşallah. Ondan sonra da 216'dan devam edeceğiz ve onun üzerinde de biraz konuşacağız. Mealen şöyle buyuruyor. Allah Azza ve Celle Bakara suresinin 215. ayeti Celile-i Tayyibesinde. Sana Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki maldan harcadığınız şey ebeveyn yakınlar, yetimler, fakirler ve yolcular için olmalıdır. Şüphesiz Allah yapacağınız her hayrı bilir. Devam ediyorum hemen 216'da inşallah. Şöyle buyuruyor Allah Azze ve Celle birçoğunuzun bildiği ve bizim de burada e, tefsir desterimizde e, yeri geldiği zaman temas ettiğimiz ayetlerden bir tanesidir. Okuduğum ve tilavet ettiğim zaman hocam bu ayeti biz biliyoruz e, diyeceğiniz bir ayet-i kerime. Şöyle buyuruyor Allah Azze ve Celle Bakara Suresi 216. ayet-i kerimede. As-Sanadu billahi kutiba aleykumul qitalu ve huve kurhu lekum. Ve asa entekrahu şeyen.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 bize Allah Azza ve Celle'nin çoklarca öğretisi var dostlar tabi ben inşallah toparlamaya çalıştım sizlere ve öncelikle kendi nefsime faydalı olacağına inandığım bazı hususlara temas etmek istiyorum şimdi bu ayeti kerimenin tek cümleyle en güçlü öğretisini söylüyorum bununla bu akşam evlerinize dağılım oldum inşallah dostlar o da şu bu ayeti kerime bizim amel işlerken hangi pencereden bakacağımızı öğreten bir ayet-i kerimedir. Bilmiyorum anlatabildim mi? Pencere var ve bizim hangi pencereden bir ameli işlerken hangi pencereden bakmamız gerektiğini öğreten bir ayet-i kerimedir. Amel işlerken menfaat penceresi var, senin hevan penceresi var, arzuların penceresi var, bir diğer tarafta da Allah Azza ve Celle'nin senin için takdir buyurduğu hükümler var, o pencere var. Bu iki pencerenin aslında mahiyetini konuşacağız bugün, bu akşam Tefsirul Furkan'da. Şimdi kıymetli dostlar, Allah Azza ve Celle ayet-i kerimesinde tekrar dönüyorum ayet-i kerimeye, dikkat edin lütfen. Hakikaten çoklarca azık var bu ayet-i kerimede. İnanın saatlerce konuşsak yeridir, doğru mu? Evet, öyle bir ayet-i kerime. Siz sevmiyor olabilirsiniz diyor Allah. Siz nefret ediyor olabilirsiniz. Kerih görüyor olabilirsiniz. İstemiyor olabilirsiniz ama Allah size kitalı, cihadı farz kıldı. Ayet bu. Aslında ayetten anladığımızı söyleyelim mi? Tek cümleyle kıymetli kardeşim. O da şu. Senin arzuların değil. Allah'ın istediği olacak. Senin arzun belki onu istemiyor olabilir ama Allah istiyorsa bu iş yapılmalıdır. Bu ayetin izahı böyle. Kutiba aleykumul kitel. Sana farz kılındı diyor Allah. Ve huve kurhullekum. Sen kerih görsen de istemesen de Allah böyle istedi. Şimdi Kurtubi Rahimavullah tefsir kitabında bunu muhteşem izah etmiş. Ben de aynen sizlerle paylaşacağım inşallah. Yani bu ayetin mahiyeti ne? Bir şey kerih görüyor olmakla birlikte yapmanın aslında bize ne gibi bir katkısı olabilir? Doğru mu? Siz kerih görüyorsunuz, istemiyorsunuz ama Allah yapmanızı istiyor. Bunu en kolay vakada hissedilir bir şekilde nasıl yorumlanabilir? Vallahi öyle bir misal getirmiş ki Kurtubi Rahmeullah muhteşem. Hemen paylaşacağım inşallah. Kurtubi diyor ki rahmetullah bir dişçiye gittiğinizi varsayın. Dişçiye. Şimdi bir insan dişçiye niye gider dostlar? Dişi ağrıdığı için gider. Peki diş tabibine gittiğiniz o süreçte bu işin dolgusuydu, pansumanıydı, ne bileyim tedavi süreciydi. Bunların hepsini topladığınız zaman hatta tedavi sürecinden hemen sonraki süreçte yemek yiyemiyorsunuz. Kolay kolay ağzınızı kımıldatamıyorsunuz. Yani sizin için zahmetli bir süreç var mı? Var. Peki niye gider adam bir dişçiye? Dostlar sonraki süreçte akıbet açısından sağlığı açısından daha rahat edeyim diye. Doğru mu? Muhteşem bir tespit. Hiç siz bayram bayramlık elipsesini, takım elipsesini süslenip de püslenip de bir dişçiye gideni gördünüz mü? Güle oynaya. Mümkün değil. Vakası yok. Niye? Çünkü ızdırabı var mı? Var. Eziyet var mı? Var. Beraberinde getirdiği sıkıntıları var mı kıymetli kardeşlerim? Var. Peki niye gider bir insan dişçiye? Sonraki süreçlerde... Biz ona tırnak içerisinde akibet diyoruz, rahat edebilmek için. Doğru mu? Eyvallah. Bu ayeti de böyle anlayın diyor Kurtulu Bir Rahim Allah. Senin için kerih olabilir. Sen o işi yaptığın zaman zarar görüyor olabilirsin. Sen istemiyordu olabilirsin. Ayakların aslında o işi yapmaya giderken geri geri gidiyor olabilir ama. Eğer ki onun neticesinde Allah sana cennet ikram edecekse Git diyor sana Bunu tarttığın ölçün Senin menfaatin arzuların Hevan olmasın diyor ayeti kerime Kutibe aleykumul qitalu Vahu ve kurhullekum Sen sevmiyor olabilirsin ama Allah azza ve celle Alemlerin Rabbi olan Allah sana onu yapman Suretiyle cennet ikram edecek Var mı bundan ötesi? Böyle bakın diyor Allah Azza ve Celle bu ayeti kerimeye. Böyle anlayın. İstemiyor olabilirsiniz ama Allah size onunla cennetin kapısını araladıysa onunla amel et demek istiyor Allah Azza ve Celle. Aynı dişçi gibi. Hiçbir kimseyi güle oynaya dişçiye gittiğini göremezsin. Doğru mu kardeşlerim? Ama gider. Niye? Niye? akıbetini düşündüğü için gider sonra sağlıklı bir dişe sahip olayım diye gider sonra rahat yemek yiyebileyim diye gider cennette zevkü sefa sürmek istiyorsan Müslüman Allah Azza ve Celle'nin emrine muvafakat hareket edeceksin hevana ve hevesine arzuna göre değil menfaatine ters düşse de Allah Azza ve Celle'yi memnun edeceksin bu ayetin izahı bu. Başta söylediğim cümleye tekrar geri gelelim mi? İki tane pencereden bahsettim. Bu ayeti kerime bize şunu öğretiyor. Diyor ki baktığınız amel, amel işleyeceğiniz zaman baktığınız pencere sizin istediğiniz pencere olmasın diyor Allah. Menfaatlerinizin belirlediği pencereden zaviyeden bakmayın diyor Allah'a. Benim size emrettiğim pencereden ve zaviyeden bakın diyor Allah Azza ve Celle. Cihadı örnek verecek olursak bu şüphesiz bütün Allah'ın emirleri için geçerlidir ama ayet kital ile cihatla alakalı olduğu için söylüyorum dostlar. Cihada gittiğiniz zaman kolunuzdan oluyorsunuz doğru mu? Bırakıp geliyorsunuz orada kolunuzu. Hatta sordukları zaman da şu anda kolum muhtede meşgul diyorsunuz yeri geldiği zaman bacağınızı bırakıp geliyorsunuz evlatlarınızı bırakıp geliyorsunuz belki canlarınızı bırakıp geliyorsunuz vallahi bu kerih midir kerihdir ama bu ayet diyor ki senin pencerenden bakma benim penceremden bak diyor Allah sana benim emrettiğim penceremden bak ki bu işi yaptığın takdirde benim penceremden biiznillahü teala cenneti göreceksin ama senin pencerenden geçici dünyayı göreceksin. Geçici parayı belki göreceksin. Geçici makamı, şöhreti göreceksin. Hepsini konuşacağız birazdan. Ama Allah Azza ve Celle'nin murat ettiği, senin için emrettiği pencereden bakarsan onun hayır dediğine hayır onun şer dediğine şer dersen Allah sana cennetten kapı açacak. Var mı ötesi? Allah bize nasip etsin. Ama kendi penceremizden bakarsak Allah bize sadece belki bu dünyada verecek vereceğini. Subhanallah. Dostlar. Baktığımız pencerenin adı menfaat penceresi olmasın oldu mu? Çünkü bu değişken. Amellerde belirleyen kriter asla menfaat ve zarar olmamalıdır. Bir işi yapacağız. Ben bir ev alacağım ve bunu ancak faizle alabiliyorsam menfaatim var mı? Var. Var mı? Var. Kiralar 600 lirayken sen belki bu faiz kredisine 300 lirayla ayda bir ev sahibi olabilir misin? Olabilirsin. Fayda var mı? Var. Ama Allah ne diyor? La <gülüyor> teqrabu diyor. Yaklaşmayın diyor. وَزَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ riba Bırakın o ribayı diyor Allah'a. Peki benim menfaatim mi belirleyen kıstastır, ölçüdür amellerde yoksa Allah Azza ve Celle'nin? İşte iki pencere ve iki tane sınav. Menfaatiye senin arzuna, hevana iyi geleni yaptığın takdirde bir şeyi muhakkak ki kaybedersin. Söylemiştim daha önce. Neydi o? Allah'ın rızası. Allah'ın rızasını kaybeden bir şeyi mutlaka kazanır demiştim. O da... Şeytanın rızası. Eyvallah. Durum bu. Allah'ın hayır dediğine hayır diyeceğiz dostlar. Allah azze ve celle bizim için gıtalda hayır verdi dediyse bu şüphesiz ki ukbada bizim için cennet vardır Allah'ın izniyle. Ama Allah azze ve celle bizim menfaatimiz olmasına rağmen bir şeyi bize bu dünyada kerih gördüyse var kerih kalsın, var bizden uzak olsun ama... Allah azza ve Celle'nin rızası yakın olsun. Yetmez mi? Vallahi yeter. Dolayısıyla tefsir-ül bu geceki azını söylüyorum. Bizim için amellerde ölçü Allah'ın hayır dediği hayır, şer dediği şerdir. Bizim menfaatimizin, hevamızın, hevesimizin, arzularımızın amelli belirlemede yeri ve yoktur. Olmamalıdır da. Vallahi sen dostum, güzel kardeşim, muhterem hazirun, sen bir şeyi hakikaten kendi bakış açımızla güzel görebiliriz. Görebilirsin. Ama Allah sana dediyse ki bu haram. Bizim onu güzel görmemizin hiçbir kıymeti yok. Doğru mu kardeşler? Dolayısıyla baktığımız pencere bizim menfaat penceremiz olmamalı. Zarar ediyor olabiliriz. Az önce verdiğim gibi Kolumuzu, bacağımızı, malımızı, mülkümüzü Allah Azze ve Celle'nin davası uğrunda belki yitirmiş olabiliriz ama eğer ki bununla Allah Azze ve Celle'nin rızasını kazandıysak var mı bundan daha bahtiyar bir yol? Siz söyleyin. Vallahi yok. Onun için kıymetli dostlar, baktığımız pencerenin adı Allah Azze ve Celle'nin razı olduğu pencere olmalı. İnşallah. Aslında Üstad Necip Fazıl, vallahi benim belki 40 dakikada anlatacağımı iki mısra ile anlatmış. Samimi söylüyorum. Dinledikten sonra bana hak vereceksiniz. Benim 40 dakikada amellerde belirleyici olanın Allah olduğunu anlatan dört tane mısra 40 dakikada anlatacağımı anlatmış diyor ki üstad gözüm, aklım, fikrim var deme hepsini öldür. Dikkat edin dostlar. Tekrar ediyorum. Gözüm, aklım, fikrim var deme hepsini öldür. Sana çöl gibi gelen o göl diyorsa göldür. Allah'a bakbar. Gözüm aklım fikrim var deme hepsini öldür sana çöl gibi gelen eğer o göl diyorsa göldür sana fayda sağlıyor olabilir aklımı kullandım faizle ev almakta bana fayda var mı var diyor ki şair üstad diyor ki onu bir devre dışı bırak Allah haram dediyse o haramdır senin için menfaat olmuş olması söz konusu olamaz eğer ki o göl diyorsa senin çöl gördüğüne göldür. Kalas, Bitmiştir. Hani cümlenin bittiği yer deriz ya sözün bittiği yer. Aynen öyle. Çünkü senin menfaatin ve benim menfaatim değişken. Eğer ki amelleri belirlemede kriter... Bizim hevalarımız olsaydı, bizim arzularımız olsaydı, bizim hayata bakış açılarımız olsaydı, maslahatlarımız olsaydı, vallahi şuradaki mevcut herkesin farklı bir dini olurdu. Farklı helalleri ve farklı haramları olurdu. Bana göre çok kötü olan şey size göre olmayabilirdi. Doğru mu kardeşlerim? Ama Allah size de haram kıldığını benim için de haram kılmıştır. Allah bak. Dolayısıyla amellerde belirleyici olan benim istediğim, benim gördüğüm kötü, iyi, menfaat değildir. Çünkü bu değişkenlik arz eder. Hani iki tane çok iyi dost oturmuşlar, muhabbet ediyorlar, sohbet ediyorlar. Birisi diğerine demiş ki, dümlemiş bir sirk gösterisine gittim iyi iyi eğlendik ama en sonunda çok kötü bir şey oldu çizin altını birisi arkadaşına dostuna diyor ki dün bir sirk gösterisine gittim iyi iyi ama sonunda çok kötü şey oldu inanamazsın o kadar kötü o kadar kötü ki anlatamıyorum ya ne oldu söyle bakalım ya ne olacak aslan var ya aslan sirk gösterisinde o meydanda o alanda yey verdi. Kafasından kopardı, parçaladı vücudunu, parampirçe itti. Bildiğin yedi ya aslan bakıcısını. Ben ömrümde böyle kötü bir şey görmedim deyince o yanındaki adam aynen şöyle dedi. O aslan bakıcısını parçalarken sizden bunun için ek ücret talep ettiler mi? Yo deyince de, demiş ki bunun neresi kötü? Sizden ek ücret talep etmedilerse bunun neresi kötü? Yani birisi için Aslanın sahibini bakıcısını parçalıyor olması çok kötü bir şey. Adam bundan irkilmiş, yüreği darlanmış. Diğer diyor ki bu gösteriyi seyrederken sizden ayrıca bir ek ücret talep ettiler mi? Etmediler diyor o zaman neresi kötü? Yani cebinden çıkacak olan paraya endekslenmiş bir hayat. Bütün işlerini amellerini hayata bakış açısını cebindeki ve kendisindeki menfaatine göre belirliyor. Onun için değişkenlik arzıdan menfaat amellerde ölçü değildir. Bakacağımız pencere Allah azza ve celle'nin bizden istediği ve emrettiği pencerenin ta kendisidir. Eğer ki o diyorsa sizin burada menfaatiniz yok ama ben böyle istiyorum. Bizim söyleyeceğimiz iki tane kelime var. Söyleyeyim mi? Semi'na ve ata'na. Başka yok. Bu ayet bunu öğretiyor dostlar. Şimdi ben size bu konuyla alakalı üç tane örnek misafir edeceğim. Üç tane hadise ve rivayet paylaşacağım inşallah. Neyi anlatacak biliyor musunuz? Birisi menfaat penceresinden bakıyor amelini ona göre düzenliyor. Birisi ise okba penceresinden bakıyor aynı dişçiye giden gibi. Ukbada saadete erebilmek penceresinden bakıyor zaviyesinden değerlendiriyor meseleleri tercihini ona göre yapıyor ben niye iki tane böyle bir örnek seçtim ben anlatayım dostlar inşallah onları ağırlayalım misafir edelim mukayesesini de siz yapın oldu mu inşallah rahman. menfaat penceresinden bakıp ona göre amel eden ve Allah'ın rızasını murad edip ona göre amel eden kaybedecekleri çok şey olsa bile çizin altını. Beni Amir bin Sasa dostlar duydunuz mu? Mutlaka duymuşsunuzdur. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselamın Nusret talebi için gittiği kabilelerden bir tanesidir. Hac sezonunda Panayr'a geldiklerinde onların geldiğini duyan Resulullah aleyhissalatu vesselam onlara gider ve onlara durumu arz eder. Der ki beni Amir bin Sasa'ya ve onun kabile reisine der ki ben Allah'ın Resulüyüm. Benim bir vazifem var. Ben bir şey tebliğ etmek için geldim. Uzatmıyorum dostlar. İbni İshak'a bakınız siyerine. Bütün tafsilatıyla göreceksiniz. Ama sizden kaçırmanızı kesinlikle istemediğim yer şurası. Menfaat penceresinden bakan ne oluyor? Bakınız amellerde belirleyici menfaat olursa böyle kararlar veriliyor. Dikkat edin. Durumu arz ediyor Resulullah aleyhissalatü vesselam. Diyor ki beni himaye edin. Bana destek verin. Bana nusret verin. Allah'ın dini muzaffer olsun. Ben de size cenneti vadedeyim. Allahu akbar. Şartlar açık değil. Beni Amir bin Sasa dedi ki ben anladım. Şimdi dikkat edin ifadeye lütfen. İbni İsa'ka müracaat edin dostlar. Diyor ki peki diyor ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem biz diyor ifadeye dikkat buyurun biz seninle senin kılıcınla Arapların kılıçlarının arasına boynumuzu koyduk ve Allah sana zafer ikram etti sen muzaffer oldun senin vefatınla birlikte senin oturmuş oltu, koltuk var ya Beni Amir bin Sasa'ya ondan nasiplenmek var mıdır yok mudur? Allahu Akbar Biz şu boyunlarımızı senin kılıçlarınla Arapların kılıçlarının arasına koyduk Allah sana zafer ihsan etti Sen muzaffer oldun Senin vefatınla birlikte Senin oturduğun o makama Beni Amir bin Sasa'dan bir nasip var mıdır? Baktığı pencereye dikkat ettiniz mi? Anladınız mı dostlar? Resulü Aleyhisselatü Vesselam diğer taraftan cennet diyor. Ebedi alemde sana cennet vaat ediyorum diyor. Diyor ki senin kalkacağın koltuktan bana bir nasip var mı? Resulullah'ın cevabı ne? El emru ilallah yada'ahu haythu yeşe' Bu iş Allah'ın tek elindedir. Allah istediğine murad ettiğine verecektir yönetimi. Ne dedi beni Amr bin Sasah? Dedi ki, peh peh. Dedi ki, "Seninle Arapların kılıçları arasına boynumuzu koyacağız ve senin oturduğun makamdan bize bir paya nasip olmayacak." Dedi ki, "Sana ebe aleyha, ebe aleyh." Defol demektir ebe aleyh. Kovdular Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ı. Dediler ki bize senin koltuğundan, makamından, şöhretinden bir nasip yoksa bu işte beni Amir bin Saça yoktur. Bak, bakılan pencereyi anladınız mı dostlar? Sonra memleketlerine döndüler bunlar. Dikkat edin lütfen. Kendi memleketlerine döndüler. Biliyorsunuz haç panayırlarına yaşlılar zor gelir. Beni Amir bin Sasa kabilesinden bir tane yaşlı adama durumu arz ettiler. Dediler ki böyle böyle peygamber olduğunu iddia eden bir adam geldi. Peygamberliğini ilan etmiş, davet taşıyor. Onu himaye etmemizi, ona nusret vermemizi ve buna mukabil de bize ebedi hayatta cenneti etti diye o görüşmede hazır bulunanlar Yaşlılara anlatınca İbn İsak diyor ki Oraya gidemeyen o yaşlı adam Bunu duyunca Elini başına koydu Hani bu, bu Şu ifade vardır ya Pişmanlık ve elden kaçan bir fırsatı anlatan Vücut dilidir bu Böyle başını sallamaya başladı Geri dönüp de ona yetişme imkanımız var mı? Çünkü hiçbir peygamberin vaat ettiğinin aksi çıkmamıştır. İmkanımız varsa ona nusret verelim de Allah bize cennet nasip etsin. Nefsimi elinde bulunduran Allah'a yemin ederim ki siz büyük bir fırsatı cenneti kaçırmışsınız evlat. Bunu yaşlı o panayra gelemeyen bir adam söylüyor. Anladınız mı dostlar? Bir tarafta onların ilk bakış açısı menfaat ama esas kaçırılan fırsatın cennet olduğunu anlatan bir rivayet. Biz boynumuzu ortaya koyacağız. Canımızla malımızla fedakarlık yapacağız. Bize bundan hiçbir şey nasip olmayacak. Bakış açısı bu. Aynı bugün biz aynısını aynı minvalde hareket etmiyor muyuz Allah korusun? Menfaatimiz yoksa o işi yapmıyoruz. Varsa haram olsa bile yapıyoruz. Doğru mu? Vallahi Beni Amir bin Sasa'dan ne farkımız kalır Allah korusun. Diğer örneğe geçeyim mi dostlar? Ensar. İkinci akababiyyatı. Subhanallah. Bunun tam tam aksi. Muhalifi. Bize bu sefer neyi anlatacaklar biliyor musunuz misafir olup? O kıymetli ensar. Yesrib ehlidir onların adı. Sonra Resulullah ensar demiştir onlara yesrib halkı iken ensar olmuşlardır niye anlatacağım hadiseden ötürü tam tersi bir tarafta menfaat yoksa ben yokum koltuk yoksa ben yokum diyen bir zihniyet diğer tarafta ise bakınız kim uzatmıyorum Resulullah aleyhissalatü vesselam ikinci akabe biatını gerçekleştirmek üzere ensarla buluşur yani yesrib ehliyle buluşur Resulullah aleyhissalatü vesselam ayağa kalkar. Der ki kardeşlerim sıralar aslında birçok şeyi değil mi? Bilirsiniz. Hemen ben böyle birkaç tanesini aklıma geldi vereyim İyi gününüzde kötü gününüzde Allah'a ve Resulüne itaat edeceğinize emri bil maruf ve nehyi anil yapacağınıza iyiliği emredip kötülükten edeceğinize. Şurası çok önemli. İstirham ediyorum dostlar. Diyor kendi ehlinizi koruduğunuz gibi beni himaye edip koruyacağınıza, Allah yolunda infak edeceğinize vesaire vesaire sayıyor. Sonra diyor ki bunları yerine getireceğinize Allah adına söz verip bana beyat eder misiniz? Ensar ne diyor? Az önceki zihniyete bakın. Bir de ensar boşuna demedi Resulullah aleyhissalatü vesselam Dedi ki ya Resulallah buna mukabil bize ne var? Tek cümle kardeşler Buna mukabil bize ne var ya Resulallah Ehlimizi koruduğumuz gibi seni korursak iyiliği emreder kötülükten nehyedersek Allah yolunda infak edersek canımızla malımızla sana itaat edersek buna mukabil Allah bize ne verecek ya Resulallah tek cümle tek kelimeyle cevap verdi Resulullah aleyhissalatu vesselam ne dedi siz söyleyin Cennet. Allahu Akbar somut bir şey değil ya makam mevki şöhret para pul bunlar değil Resulullah'ın vaat ettiği o kubada cenneti vadetti onlara. Ne yaptı Yesrib ehli? Eliri uzattılar Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'a. Bitmedi. Esad bin Zurare not edin bu ismi. Radiyallahu an. Ensar'ın elinin önüne elini koydu bir tarafta da Resulullah'ın eli. Aleyhissalatu Vesselam. Ahmed bin Hammal Musnedine almış bunu. Sahih-i Muslim'de var. Açın ve bakın dostlar. Esad ibn Zurara elini tutmuş demiş ki: Aynen aktarıyorum ha. Nubala falan yok. Kardeşinizin bir ilavesi dahi yok burada. Esad ibn Zurara'nın cümlesine dikkat buyurun. Yavaş diyor Yesrib ehli yavaş. Öyle zannettiğiniz gibi değil. Onlara bir şey hatırlatacak Esad ibn Zurara. İtaat tamam. Emr-i bil maruf tamam. İnfak edeceksin tamam İyi hoş Esad İbn-i diyor ki Yavaş ol Yesrip ehli yavaş Kalkıyor ayağa Diyor ki Kılıçlar sizi biçecek İfadeye dikkat edin Kılıçlar sizi doğrayacak Araplar size kılıç çekecek Ananızdan ayrılacaksınız Babanızdan ayrılacaksınız. Yeri gelecek yuvanızı terk edeceksiniz. Akrabalarınız sizin yüzünüze bakmayacak. Aynı şu ifade beyazıyla siyahıyla tüm Arap sizi kılıçtan geçirecek. Yesrib ehli buna rağmen cennete mukabil Allah'a Resulü aleyhissalatü vesselama beyat ediyor musunuz? cevabını söyleyeyim mi Ne diyor biliyor musunuz Yasrib ehli ansar diyor ki Esad bir çekilele, bir çekil Diyor ki ravi Resulullah Aleyhissalatu Vesselam el vermeden asap aynen şöyle söyledi Esad ibni Zurara'ya dediler ki sen çekil Ya Resulullah eğer ki sen bu kadar şeye rağmen bize cenneti vaat ettiysen bizim üzerimize beyat haktır hak. Diyor ki ravi, ayının ifadeyi aktarıyorum. Resulullah beyat aldığı her kardeşine sarıldı ve cenneti vaat etti. Bu beyatına mukabil Allah sana cennet verecek dedi. İkisini de yan yana koyun ve mukayyesini siz yapın. Birisi menfaatı uğrunda, koltuk sevdası uğrunda amelden vazgeçerken diğeri ise ben helak mı olacağım? Ben heder mi olacağım? Vallahi eğer ki Allah buna mukabil cennet verecekse al ya Resulallah bu beyat senin hakkındır. Arasındaki farkı anlayabildiniz mi kıymetli kardeşlerim? Şimdi... Ben bir tane sahabe misafir edeceğim size. O sahabeyle alakalı bir tane sözü tefsir dersimizin ta ilklerinden paylaşmıştım. Bir sözünü paylaşmıştım ama bu sahabeyi bu formatta hiç anlatmadım. Bu sahabeyi niye seçtim biliyor musunuz dostlar? Bize bu ayeti anlatacak. Hangi pencereden bakılması gerektiğini anlatacak. İki pencereyi de yaşamış olduğu için anlatacağım bu sahabeyi. Başında menfaat penceresinden bakmış. Allah onu arındırmış. Pişman olmuş. Sonra hangi pencereden bakacağını öğrenmiş. İkisini de bünyesinde toplayan bir sahabe olduğu için aldım buraya. Kim? Kimi misafir edelim? Ka'b İbni Malik radıyallahu an. Subhanallah. Bu iki özelliği de bünyesinde taşıyor. Menfiye hareket ediyor. Allah onunla konuşmuyor. Resulullah onunla konuşmuyor. Aleyhissalatu vesselam. Ashab onunla konuşmuyor. Doğru mu? Hatırladınız mı? Ama sonra öyle bir şey yapıyor ki bütün ashab ona imreniyor. Allah'a Kâb İbni Malik ne yaptı da Allah'ın Resulü ve ashab onunla küstü? Tebük seferini ve savaşını ilan etmişti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Hemen kısa geçiyorum. Hepiniz biliyorsunuz dostlar. Diyor ki kendisi anlatıyor. Bukhari'ye bakın. Sahih rivayetlerin hepsine bakın. Uzun uzun anlatıyor. Kâb İbni Malik'in kendisi anlatıyor. Diyor ki Resulullah tebu ilan ettiğinde diyor çok sıcaktı. Diyor ki ayaklarım nedense hep hurma bahçesine gidiyor. Hiç savaşa hazırlık için gitmiyordu. Allahu var. Menfaat, maslahat, eva ve arzunun amelleri belirleyen ölçü olmasını izah ediyorum. İstirham ederim. Diyor ki ayaklarım hiç cihada hazırlığa gitmedi. Hurmalıklara gitti. Mahsulü gözümün önünde canlandırdım. Hurma bahçelerini gördüm. Zevceleri gördüm. Gölgelikleri gördüm. Ben gitgeller yapa dururken Allah'ın Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın ordusu hareket etmişti. Kâb İbni Malik seferden geri kalmıştı. Şimdi burayı anlayalım. Kab İbni Malik Allah Azza ve Celle'nin emrine muhalif hareket etti. Doğru mu? Doğru. Peki niçin dostlar? Tek kelimeyle. Menfaati onu icap etti de ondan. Doğru mu? Eyvallah. Menfaati var. Şöyle dedi ki ağabey ibn malik rivayetlerde geçer. Bu vurma bahçelerine kim bakacak? Bu kadar mahsulü kim kaldıracak? Bu kadar sıcakta perişan olur ya insanoğlu. Dedi. Ekledi ve ekledi. Ama Resulullah seferden gelmişti. Aleyhissalatü Vesselam Allah'ın emri gereği Ka'b İbni Malik ve diğer 3 sahabeyle toplamda 3 sahabeyle konuşmuyordu. Size ben bir 3 saniye vereyim dostlar daha. Allah'ın Resulü Aleyhissalatü Vesselam'ın onun emrine muhalefet ettiğinizden ötürü sizinle küstüğünü bir düşünün ya. Hı? Yanı başınızda oturuyor selamınızı almıyor. Resulullah'a gülüyorsunuz o sizin yüzünüze bakmıyor. Konuşmuyor sizinle Hem de bu emr ta Allah'tan gelmiş Ötesi var mı ya Allah sizinle konuşmamayı emretmiş Resulullah'a Durumun vahametini anlayın Menfaatimiz gereği bir emrine muhalefet ettik mi Resulullah bizi Havzu Kevser'de komşu olarak kabul etmez Basite almayalım Düşünün Resulullah'ın yanına gittiniz sizi kabul etmiyor. Niye? Emrine muhalefet ettiğinizden ötürü subhanallah. Vallahi vahim ya. Basit bir şey değil. Öyle tövbe ediyor ki kâb bin Malik. Öyle tövbe ediyor ki. Öyle istiğfar ediyor ki subhanallah. Allah azze ve celle emrediyor. Diyor ki onlarla konuşun. Allah onları affet. Müjdeci gelir ya. Hani müjde getirene hediye verilir ya. Buradan kalmadır. kâb ibn birisi gelmiş. Müjdeyi ulaştırmış. Allah seni affetti. Resulullah seninle konuşacak. Ne diyor biliyor musunuz? kâb ibn Malik. Allahu Akbar. Bana diyor bu hayırlı müjdeyi getirdin ya. Kâb'ın diyor üzerinde iki tane yeni elbisesi var. Bu ikisini de sana... Veriyorum, bahşediyorum ama müsaade üzerinde diyor başka elbise yok. Tedarik edince bu iki elbise senindir. Bana bu hayırlı haberi getirdin ya diyor. Kuşuyor Rasulullah'a tek cümle soruyor. Diyor ki ya Resulallah bağışlanmamış, bağışlanmış olmamız senden çıkan cümlecikler midir? Allah mı sana vahyetti? diyor ki vallahi bu konuyla alakalı Muhammed'in ağzından hiçbir şey çıkmamıştı ki Allah vahyetti onlarla konuş Allah onlara bağışladı dedi sen bugün annenden doğduğun gibisin Ka'ab öyle istiğfar ettin öyle tövbe ettin ki Allah seni anandan doğmuş olarak kabul etti öyle kabul etti seni Allah önceden hurmaları kim toplayacak bu mahsulleri kim kaldıracak? Bunlar heder olup gidecek Diye menfaat penceresinden bakan Ka'b'ın şu ifadesi Başka pencereden baktığına delalet eder Der ki ya Resulallah Sen şahit ol ki Mahsulleri uğrunda Allah'ın emrini Ve Allah'ın emrine muhalefet eden Ka'b'ın Hurma bahçeleri Allah yolunda infaktır Onu Allah için kabul buyur ya Ya Resulallah Artık Kâb'ın hurmaları yoktur. Onların hepsi İslam'dır. İki tane farklı adam. Aynı adam ama iki tane farklı. Menfaati uğrunda Allah'ın emrine muhalefet et. Sonra da onun uğrunda geri kaldın. Onun uğrunda kaldın. Ondan dolayı geri kaldın. Onu da Allah yolunda infak et. Bu... Farklı pencerelerden bakmanın en güzel örneğidir diye düşündüm. Rabbim bize amil olmayı nasip etsin. Kıymetli dostlar inşallah. Şimdi 217. ayeti kerime uzun ben mealini okuyacağım inşallah ondan sonra da konuşacağımız bazı hususlar var 217. ayeti kerimede oralara temas edeceğiz ve inşallah bu akşamki dersimizi bitireceğiz. Mealen diyor ki Allah azze ve celle 217. ayet-i kerimede Sana haram ayı yani onda savaşmayı soruyorlar. De ki o ayda savaşmak büyük bir günahtır. İnsanları Allah yolundan çevirmek, Allah'a inkar etmek, mescide haramın ziyaretine mani olmak ve halkını oradan çıkarmak ise Allah katına daha büyük günahtır. Fitne de adam öldürmekten daha büyük bir günahtır. Onlar eğer buraya dikkat edin lütfen onlar eğer güçleri yeterse sizi dininizden döndürünceye kadar size karşı savaşa devam ederler. Sizden kim dininden döner ve kafir olarak ölürse onların yaptıkları işler dünyada da ahirette de boşa çıkar. Onlar cehennemliktirler ve orada devamlı kalırlar. Bu ayet-i kerimede konuşmak istediğim noktanın şurası. Allah Azze ve Zelle diyor ki kafirler hakkında. Onlar sizi dininizden döndürünceye kadar savaş yapacaklardır diyor Allah bu sözün sahibi kim dostlar Allah Azze ne diyor onlar o kafirler sizi dininizden döndürmek için savaşacaklar ellerinden gelse gece gündüz savaşırlar diyor Allah şimdi benim bu ayet-i anlatmak istediğim şu bir cümle söyleyeceğim ama inşallah ağır olmaz değil mi İnşallah olmaz. Vallahi bugün kim? Hangi niyetle ve hangi düşünceyle? İslam'ı yok etmeye çalışan kafirlere hüsnü zan beslerse vallahi ya bu ayetin gafilidir ya da haindir. Tek kelimeyle. Ya bu ayetten bir haberdir. Çünkü bu sözün sahibi Allah'tır. Bu sözü bize beyan buyuran Allah'tır. Kafirleri bize resmeden betimleyen Allah'tır. Onlardan size dost olmaz. Onlar ellerindeki bütün imkanları serfederler ki, sizi dininizden döndürebilsinler. Sizi dininizden uzaklaştırsınlar. Sizin dininizi yok etsinler. Bunun uğrunda her şeylerini feda eder bu kafirler diyen Allah'tır. Böyle iken, hal böyle iken kim ki, Kafirleri masum gözüyle görür ve öyle bakarsa Vallahi ya ihanetindendir ya da cehaletindendir Başka bir açıklaması olamaz Kafirlerin İslam'ı yok etme düşüncesine sahip olduğunu bildiren Allah Azza ve celle'dir Hal böyleyken Müslümanları katliam yapabilmesi için Üstlerimizi onlara verenler bu ayetin gafilidir ya da bu ümmete haindir. Başka bir izahı olamaz. Çünkü Allah diyor ki onlar ellerindeki imkanla sizin dininizi yok edecekler. Sizi dininizden döndürmeye çalışacaklar diyor. Ve bu sözün sahibi Allah'tır. Sen kafirleri dost edineceksin. Kafirler... Dostlar bir ayet paylaşayım ondan sonra iki tane hususa temas edeceğim. Estağfirullah innel lezine keferu yunfikune emwalehum liyesuddu an sebilillah fese diyor ki kafirler şüphesiz kafirler Allah yolundan alıkoymak için servetler harcarlar devam ediyor ayet ne diyor biliyor musunuz? harcayacaklar da harcıyorlar diyor Allah ya Allah azza ve celle'nin gönderdiği dinden insanlar uzaklaşsın soğusun o dini yanlış anlasınlar diye onlar harcama yaparlar diyor harcayacaklar da diyor Allah bu sözün sahibi Allah'dır vaadinden dönücüde olmayan yine Allah'tır vallahi öyleyse bugün kafirlere gülümseyen onların masum olduğuna inanan onların bizim hayrımıza bir şeyler yaptığına inanan ve böylece onları destekleyen bu dinin hainidir ya da cahilidir var mı başka izahı dostlar Allah için siz söyleyin hocam yanlış söylüyorsunuz deyin ama bu ayet böyleyken vallahi başkası anlaşılmaz. Kafirler bize savaş açtılar. İki türlü savaş. Maddi, siyasi ve fikri. Fiziki yani fiili bir savaş içerisinde kafirler. Doğru mu? Hemen söyleyeyim mi dostlar? Hemen söylüyorum. Afganistan'da fiili bir harp ilan etmediler mi İslam'a karşı? 2 milyona yakın Müslüman ölmedi mi? Fiili harbe örnektir. İslam terörü deyip girdiler Afganistan'a. Irak'a, Suriyeye. çoğaltabilir miyiz? Çoğaltabiliriz. Fiili bir savaş açtılar mı İslam'a? Açtılar. Ayet tahakkuk etti mi? Etti. Sadakallahu'l-azim mi? ne? o ne? Onları hiç masum gözüyle görmeyin oldum dostlar. Çünkü bu sözün sahibi Allah'tır. Bu beyanın sahibi Allah'tır. Bakınız Nixon, General Nixon Savaşsız Zafer isimli kitabında ne diyor biliyor musunuz? Amerika'nın barış ilan etmesine inanmayın diyor. Çünkü tarih onun hiçbir zaman dinler arasında barış yaptığına şahitlik etmemiştir. Bu sözün sahibi Nixon'dur ha. Kafirdir. Azılı bir batılı kafirdir. Ne diyor biliyor musunuz son cümlesinde? Hemen buraya bir iki not aldım. Kapsamlı dinler arasında bir barıştan bahsetmek asla söz konusu olamaz. Biz bunun için savaşırız çünkü. Böyle bir barış ne var olmuştur ne de gelecekte var olacaktır. Biz İslam diniyle asla barış yapmayız. Buyurun. Vallahi benim ifadelerim değil. Ben size bir şey söyleyeyim mi dostlar? Fiili savaştan bahsettik. Doğru mu? Evet. Ve bunun yanında fikri ve siyasi bir savaş var. Kafirleri bizim, kafirlerin bizim dinden uzaklaşmamız, dini yanlış anlamamız ve bizi dinden uzaklaştırmaları için. Katılıyor musunuz kardeşler? Eyvallah. Basit bir örnek vereyim mi? Fiili savaşa örnek verdik. Afganistan'ı verdik, Irak'ı verdik, Suriye'de hale devam ediyor. Aha. İncirlik üstünden kaldırıyor. Hala bizim üstlerimizi kullanarak Müslümanlara savaş açıyor. Fiili harp mi? Harp. Dini yok etmek için mi? Eyvallah. İslam'ın yeryüzünde tekrar böyle nüve tohum tutması için kıyam eden Suriyelileri katletmek için değil mi? i̇slam hilafetin böyle müjdecisi olan Şam'ı yerle yeksan etmek için değil mi bunların hepsi? Vallahi öyle. Ama siyasi harp de bitmiş değil. Fikri mücadeleyi de devam ettiriyor kafirler. Ben size basit bir şey söyleyeyim mi? Tüm salon muhatap alarak soruyorum muhterem hazırım. Şuraya içeriye bak şu kapıdan bakın lütfen. Şu kapıdan içeriye bir tane Johnny girse. Johnny mi dedim? Johnny. Tommy girse. Walter girse. Ondan sonra ne bileyim Jackson girse. Elimde de bir paket var. Şöyle güzel paket yapılmış. Hediye paketi Üzerinde de kocaman demokrasi yazıyor, laiklik yazıyor, sekülerizm yazıyor, dini hayattan kovma yazıyor. O pakette de böyle yazılar var. Allah aşkına soruyorum, tek sesle, tek elden cevap olarak siz söyleyin. O Johnny, kafir olan Johnny, işte ne bileyim Walter, Tommy, kim neyse işte, o elindeki pakette size gelse desek kardeş ve işte ne bileyim sana hitap etse dese ki sana bir hediyem var şu demokrasiyi benden satın almak ister misin dese Allah aşkına ne dersiniz hayır niye ben söyleyeyim mi nenemin tabiriyle gavurun elde ettiği şeyi ben almam doğru mu gavur getirdi bunda, bunda bir hayır yok kesinlikle. bunda müslümanların menfaatine bir şey olmaz der Tommy'yi geldiği gibi göndeririz doğru mu Johnny'den biz bir şey almayız ama o Joni'nin yerine adı Ahmet, Mehmet, Tayyip veya başka bir şey olursa onun elinde pazarladığı şey de aynısı olursa vallahi kafir aynı emeline ulaşıyor. Biz yere geliyor demokrasiyi, Tumi'nin elindeki demokrasiyi kovarken Ahmet'in elindeki demokrasiye inanıyor ve yeri geliyor demokrasi şehidi diyor muyuz? Demokrasi İslam'landır diyor muyuz? Cumhuriyetin raşidi hilafetten hiçbir farkı yoktur diye biliyor muyuz? Peki bunu bize kim pazarladı? Bizden gibi olanlar pazarladı. Bu kâfirin hamlesi değil de nedir Allah aşkına? Sen tut buradan Mısır'a git, Müslümanlara, muvahhid insanlara laikliği anlat. Kâfirin savaşmasına gerek yok ki. Kafir Müslümanları dininden alıkoyabilmesi için hamlelerini yapmaya devam ediyor. Ve en acısını söyleyeyim mi bu gecenin en güçlü azığını söylüyorum unutmayın. Bunu yapıyor vallahi bizim haberimiz olmadan yapıyor. Az önce söyledim. Johnny Tommy elinde demokrasiyle gelse cık. bizim kafirlerden bir şey aldığımız tarihte hiç görülmemiştir. Demokrasiyle işimiz mi olur ya bizim? Ama bizden birilerinin sunduğu şeyi altın tepside alıyoruz. En acısını söyledim tekrar söylüyorum bu gecenin azı. Ruhumuz duymuyor. Haberimiz olmadan bizi dinimizden ettiler. Haberimiz olmadan bizi dinimizden uzaklaştırdılar. Haberimiz olmadan biz Allah'ı raflara hapsettik. Haberimiz olmadan Allah Azza ve celle'ye dedik ki sen dur. Şu senin yarattığın beşer hükmetsin bize dedik. Demedik mi? Dedik de mi dostlar? Böyle dedik vallahi. Ama ruhumuz duymadı. Haberimiz olmadı. Adamın bir tanesi, ben demiş İstanbul'a gideceğim. Ama Anadolu işler ne bileyim evladı, İstanbul nere? Onun oturduğu yer nere? Demiş ben İstanbul'a gideceğim. Gitmesi uzak, meşakkatli ama gidecek. Daha önce aynı köyde de İstanbul'a gitmiş gelmiş birisi var. Demiş ki evlat, ben demiş İstanbul'a gittim geldim. İstanbul demiş öyle zandığın gibi değil. Bak binalar büyük, şatafatlı, kendini oraya kaptırırsın. Hatta demiş ötesini de söyleyeyim, ruhun duymaz seni soyup soğana çevirirler. Bak ben demiş orada bir sürü akçeyi kaptırdım geldim demiş. Ruhum bile duymadı demiş. tamam Demiş ki amca paraları çaldıracak kadar sen safsan demiş. Ben ne diyeyim ya? Ya insanın parası çalınır da demiş haberi olmaz mı ya? Bana bir şey olmaz amca demiş. Gitmiş İstanbul'a. Şimdi bunu anlatıyorum ya. Neyi anlatacağım? Ruhumuz duymuyor. Bu haldeyken bizi dinimizden ettiler. Haberimiz bile yok ya. Gitmiş İstanbul'a tabii köprü, deniz hiç görmemiş ki. Köyünde sadece ufak bir akan nehir görmüş belki. Koca deniz, gemiler, binalar, evler bakıyor. Tab o zaman akçeya demiş ki giderken de demiş ben o amca gibi demiş cebime koymayacağım. Demiş şalvarımın şu arasına demiş bir cep dikeceğim. Akçeya kağıt para değil. Oraya koyacağım. Orada demiş kontrol ederim şalvarımda. Tamam mı? Tamam. Koymuş akçeleri oraya. İstanbul'da geziyor tabi binaları görüyor şatafatlı falan ama gezerken aklına birden o amcanın söyledikleri geliyor diyor ki cık, arada demiş şu akçeyi de kontrol edelim dalgınlığımıza falan denk gelir de parayı çaldırırız akçeleri şalvarına şöyle vuruyormuş çık çık çık akçe sesi geliyor ya demiş tamam iyi para yerinde bu İstanbul'da yine gezmeye devam ediyor tabi büyük binalar on sonra deniz işte yemektir, açtır falan yine o amcanın dediği aklına geliyor diyor şu akçeleri bir daha kontrol et şalvarına vuruyor ses geliyor tamam diyor devam para yiyor bitiyor tabi elindeki bozdurduğu akçe bitiyor bu arada diyor ki tamam şunu da alalım diyor ama akçesi yok diyor ki şuradan bir akçe alalım da bunu da bozduralım 2-3 günde bunu yeriz elini bir atıyorsa akçelerin yerine at nalını Asmışlar ucuna da bir de demir Şık şık şık şık ses oymuş Akçelerin yerinde atnalı Demiş ki Kendi kendiyle konuşuyormuş Hay mübarek demiş Parayı çaldırdın hadi o neyse de demiş Allah şuna demiş Kendisine soruyor Hay mübarek şu atnalını demiş Buraya koyarken sen neredeydin <gülüyor> Neredeydin demiş ya Parayı çaldırdın ama bir de bu Adnan'ı buraya yerleştirmişler yani demiriyle birlikte bunu yerleştirirken sen neredeydin demiş yani ruhun hiç mi duymadı duymadı peki bizim bugün aynısı hasıl oluyor mu Oluyor. ruhumuz duymuyor bizi dinimizden ediyorlar mı vallahi ediyorlar ben size kafirlerin İslam'ı yok etmek için ne kadar kararlı olduklarını anlatan bir iki rakamsal paylaşım yapacağım onun sonradan şu inşallah, inşallah bitireceğim. Allah azza ve celle'nin söylediği nasıl tahakkuk ediyor? Dikkat buyurun. Onlar İslam'ı yok etmek için savaş açmışlardır demiştim. Doğru mu? Söyleyen kim? Allah azza ve celle. Bakınız. İslam'ın tekrar hayat bulması için kıyam eden Suriyelilere yönelik 5 senedir Esad rejiminin Onları imha etmek için. İslami bir hayat Şam'dan tekrar yükselmesin diye. Bez senedir mücadele verirken harcadığı parayı söyleyeyim mi? Yeni ha bu. Daha yeni bir bilgi. Taze. Bez senedir eset rejiminin ve yardakçılarının, yardımcılarının, haçlı koalisyonlarının İslam'ı tekrar hayat sahasına döndürmemek için... Harcadıkları masrafı söylüyorum 80 milyar dolar Düşünebiliyor musunuz ya İslam gelmesin diye Hemen başka bir tane rakam söyleyeyim mi Irak'ta Olası bir İslam devleti ilan edildiğinde Terakkuz'da bulunmak için Bir üst kurmuşlar O üstün Aylık maliyeti Amerika'ya 300 milyon dolar Niye yapıyorlar bunları sanırsınız? Bir eğitim donat projesi vardı ya, İslam'a saldırmak için, İslam'ı tırpanlamak için mücahitleri vesaire vesaire. Amerika'ya ne kadar amal oldu söyleyeyim mi? Buna bir bütçe ayırdı, 500 milyar dolar. Bu rakamları ben yazmadım ha. Niçin? Siz cevap verin dostlar. Bu harcamaların için İslam'ı Yok etmek için İslam'la savaşmak için Yine aynı şekilde Fiziki olarak Oradaki Suriye'deki Müslüman kardeşlerimizde Şunu söyletmeye çalışmadılar mı Siz söyleyin Kul, La ilahe illa beşar Demek ve dedirtmek istediler mi Allah Allah Dininden döndüresiye kadar savaşırlar diyor Allah Vallahi tahakkuk ediyor La ilahe illa beşer dediler Böyle dedirtmek istediler Müslümanlara. Ama o ağzından burnundan toprağın altına gömülesiye kadar La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedi de başka bir şey demedi. Esed'in fotoğrafına secde edilmesi istendi Müslümanların doğru mu? Kul Rabbi beşer dedirtmek istediler. Ama Müslümanlar dininden asla ama asla dönmedi elhamdülillah. Bu savaş bu mücadele devam ediyor. Rasul Aleyhissalatu Vassalamın döneminde vardı, bugün de var. Bakınız bir tane paylaşım yapayım size. Lübeyne radıyallahu anha. Lübeyne hatun. Hiç duydunuz mu bu isim? Bir okuyun. Lübeyne radıyallahu anha. İman edince, o zaman iman etmeyen Hazreti Ömer radıyallahu an, onu dininden döndürmek için gelir eziyet etmeye başlar ona bunu niye anlatıyorum dininden döndürmek için sarf edilen enerji dün vardı bugün de var yarında olacak doğru mu bu sünnetullah'tır bakınız Ömer radıyallahu an Lubeyne hatunun boğazına yapışıyor Allah ne verdiyse rivayete göre diyor ki o kadar dövdü ki en sonunda Hazreti Ömer'in kendi ifadesiyle söylüyorum diyor ki seni dininden döndürmek için uğraşmaktan vazgeçmiş değilim ha yorulduğum için bırakıyorum bu söz Hazreti Ömer'e aydı ha. diyor ki seni dininden döndürmek için vazgeçmiş falan değilim sadece seni dövmekten yoruldum biraz ara veriyorum Lübeyne Hatun'un cevabı ne diyor ki Lübeyne Hadun radıyallahu anha diyor ki istersen devam et ama bilmen gereken tek şey var. Lubeyne dininden asla dönmez. Asla. İster dinlen ey Ömer, istersen dinlenme. Elinden geleni ardına koma Ömer. Ama bilesin ki Lubeyne bu dinden dönmez. Bilmen gereken bir şey daha var Ömer. İman etmezsen Allah da sana aynısını yapacak. Eğer iman etmezsen Ömer, Allah sana aynısını yapacak. Ama Allah, Hazreti Ömer radıyallahu anh'a iman nasibeti. Rabbim bizlere bu ayet kelimeler kerimelerin hakkıyla anlamayı nasip etsin dostlar. Rabbim rızasından ayırmasın inşallah. Taksiratımızı affa mağfiret eylesin. Subhan Rabbika Rabbin ezzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve <gülüyor>